Elf Wojek Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve Sunan Ortaç Aydınoğlu piñón qué tan seas un ratón un país donde pueda ser yo Sin sentirse Ni la boca. las trabajar pueda ser yo sin sentirse cucaracha la qué país será ese país Donde puedas trabajar Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo'da El Foyece programına hoş geldiniz. Bu hafta El Foyece'de, tangonun büyülü kutusunda içinden tango geçen filmleri ve o filmlerin içinden geçen tangoların izlerini süreceğiz hep birlikte. Neden? Nereden ilham aldık? Şöyle ki Kadıköy'den ilham aldık. Ee, Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema Haftası'nda Sinematek Sinema Evi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacakmış. 22-28 Sistemmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Parkı'nda yazlık sinema keyfini sinema tek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak devperde de 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Tunus Başkonsolosluğu, Arjantin Başkonsolosluğu ki bizim nazara dikkatimizi cel celbeden bu olmuştur. E, Fransız Kültür Merkezi ve Erler Film İşbirliği ile Sinematek Sinema Evi'nin hazırladığı seçkide Beyaz Perden'in unutulmaz klasiklerinin yanı sıra farklı coğrafyaların ilham verici hikayeleri de yer alıyor. Her akşam saat 21'de 9'da başlayacak gösterimler 22 Temmuz Pazartesi günü Charlie Chaplin'in Yumurcak 1921 yapımı The Kid filminin Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterimiyle başlayacak. Tunus Başkonsolosluğu, Arjantin Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi ve Erler Film İşbirliği ile Sinematek Sinema, Sinema Evi'nin hazırladığı seçkide her akşam saat 21'de sırasıyla Chaplin'in filmi Yumurcak, Türkiye'den Başar Sabuncu'nun Zengin Mutfağı, Arjantin'den Fernando Solanas'ın Tangos, Gardel'in sürgünü El Exilio de Gardel Tangos filmi, Fransız'dan Jacques Demi'nin Scherberg şemsiyeleri, Çin'den Bon Carvai'nin Aşk Zamanı, Tunus'tan Selma, Selma Bakar'ın Kadınlar Koğuşu ve İtalya'dan Cisop Tornatore'nin Cennet Sineması filmleri izleyiciyle buluşacak. Ee, ücretsiz olan gösterimlerin detayları için ...web sitesini ziyaret edebiliriz. Dolayısıyla bu hafta yani 24 Temmuz akşamı... ...Kalamış Parkı'nda Açık Hava Sineması'nda... E, ...Gardel'in Sürgünü Solanas'ın El Exilio de Gardel filminin gösterimi olacak. Bunun anonsuyla ve bu filmin müzikleriyle e, programa başladık. Tango Tango'yu dinledik. Astor Piazzolla'nın bu film için yaptığı müziklerden bir tanesiydi. Şimdi yine aynı filmin e, açılış sahnesinde... E, ...kullanılan müzikle yine Piazzolo Vestesi'yle hemen devam edeceğiz. Filmin açılış sahnesi e, Paris'te geçiyor. Film Arjantin ve Paris arasında. Paris'te yanılmıyorsak Sen Nehri'nin altında, bir taş köprünün altında... ...bir oyuncunun tek başına bandoneon çalmasıyla başlar. Ve filmin jeneriğinin sonunda da bizi bir küçük sürpriz bekler. Duo de Amor'u dinledik. Astro Piazola Bestesi. 1985 tarihli bu müzik El Exilio de Gardel Tangos. Tangolar, Gardel'in Sürgünü adlı Salonas filminin müzikleri için yapılmıştı. Filmin açılış sahnesi bu müzikle başlıyordu. Bu hafta, önümüzdeki hafta içi daha doğrusu 24 Temmuz akşamı, Çarşamba akşamı Kalamış Parkı'ndaki dev sahnede, Açık Hava Sineması'nda bu filmin gösterimi olacak. Kadıköy Belediyesi ve Sinematik İşbirliği ile Yıldızlar Altında Sinema Haftasında Çarşamba Akşamı tüm tango severlerle inşallah orada buluşacağız. Ben de orada olmaya çalışacağım ve ilgi gösterenleri de orada bu filmi izlemek üzere bekliyor olacağız. Ve film bir bandoneoncunun köprünün altında Sen Nehrin üzerindeki taş köprülerden birinin altında bandoneon çalmasıyla ve bu müzikle başlıyor olacak. Orada hep birlikte ee, bu filmi seyretmek üzere buluşmak üzere diyelim. Şimdi bu film tabii ki e, hem Arjantin sineması hem Dünya sineması hem de e, bizim için de aslında çok önemli bir yere sahip. Filmin içerinden de biraz bahsedeceğiz ve içindeki müziklerden biraz daha e, çalacağız ama öncelikle biraz <gülüyor> müsaadenizle e, Salonas'tan e, bahsetmek isterim. 1983'te Arjantin'in demokrasiye geçişiyle beraber ülkenin karanlık geçmişini dünyaya anlatan filmlerin yapılmaya başladığı bir dönemde çekilen tangolar Gardel'in sürdüğünü gerek Arjantin sinemasında gerekse Solanas'ın kariyerinde önemli bir yerde durur. 1936 Buenos Aires doğumlu senaryo yazarı ve yönetmen Fernando Solanas, 60'lı ve 70'li yıllar boyunca Arjantin sinemasının evriminde ve genel olarak politik sinemasın, sinemanın gelişiminde büyük rol oynamıştır. Özgür Sinema grubu ile bir araya gelerek Octavio Getino ile birlikte gerçekleştirdiği 3 bölümden oluşan 4 saat uzunluğundaki Fırınların Saati 1968 belgeseli sinemada devrimci bir yaklaşımı savunan ve pasif seyirciyi politik adaletsizliklere karşı harekete geçirmeyi amaçlayan 3. sinema akımını başlatan filmdir. Tiyatro, müzik ve hukuk eğitiminin ardından gazetecilik ve reklamcılık yapan, 1962'de sinemaya başlayan yönetmen, 1976 yılında politik nedenlerle ülkesini terk etmek zorunda kalır ve ancak 1983 yılında Arjantin'e dönebilir. Paris'te geçirdiği sürgün yıllarındaki deneyimlerinden yola çıkarak, 1985'te çektiği Tangolar, Gardel'in sürgünü filmi, Venedik'te Jüri özel ödülünü kazanır. E, 1988'de çektiği Güney, filmiyle, Sur filmiyle kanda en iyi yönetmen ödülünü alır. El Viyaje, 1992 Yolculuk <gülüyor> La Nube, 1992 Bulut e, Memoria del Sakeno 2004, Yama anıları ve ardından gelen bir dizi belgeselle sinema yolculuğunu sürdüren sinemacı 2004'te Berlin Film Festivali'nde özel bir ödülle de e, onurlandırılmıştır. Üçüncü Sinema akımı dediğimiz zaman bizim ülkemizde akla gelen ilk isim tabii ki Yılmaz Güney'dir. Ve az önce dinlediğimiz müziğin sonlarına doğru bu film jeneri aynı zamanda jeneriğini oluşturan müzik bu. Jeneriğin sonlarına doğru görürüz ki bu filmi Solanas Yılmaz Güney'e de adamıştır. Burada doğru bilinen yanlışlarda bir düzeltme yapmak hemen isteriz. Solanas'ın filmleri arasında her zaman Surun. Yani Güney filminin Yılmaz Güney'e adandığı zannedilir, düşünülür. Bu küçük bir tabii herhalde yanılmadır. Bunu düzeltmiş olalım. Sur değil, Yılmaz Güney'e adanan film 1985'te çekilen Gardel'in sürgünüdür. Bu yanlış bilgi tabii bir takım kaynaklarda da geçiyor. Açık konuşmak gerekirse ben de uzun zaman bunu karıştırdım ama sağ olsun yine buradan yine almadan geçemeyeceğiz. Her zamanki gibi büyük tango doğa yenimi sevgili Fehmi Akgün bu yanılsamalara en doğru bilgilerle açıklamaları, düzeltmeleri yine eksik olmasın getiriyor. Onun tekrar hatırlatmasıyla ve daha sonraki bu araştırmalarla da tekrar altını çizmek gerekir ki Solanas'ın Yılmaz Güney adadığı film Sur değil. Çarşamba akşamı kalım gösterecek işte gösterilecek olan El Exilio de Gardel'dir. Fehmi Hakkün şöyle aktarmıştı bize. Üstelik bunun bizzat kendi tecrübesini. Film yarışması bir aktivitenin ilk gecesi yarışma dışı olarak gösterilecekti bu film. Ankara Arjantin elçiliğine gönderilen bir çift davetiyeyi de kendisine yollamışlar. Gitmiş. Ve ilgisiz bambaşka bir film olmuş yerine. Sonradan izleyebilmiş filmi. Ve filmin jeneriğinde sadece Yılmaz Güney'e ithaf edildiği yazısı olduğu için filmin kaldırıldığını aktarıyor bize. Şöyle de devam eder Fehmi Hakkün. Filmde siyasal baskılarda bu... Siyasal baskılardan bunalan Arjantinli sanatçılar Paris'te sürgün hayatı yaşamaktadır. Orada tango ağırlıklı bir gösteri yapmak isterler. E, rejisör Fernando Solanas zaten e, politik görüşlü bir kimse olarak Paris'teki sürgünleri Yılmaz Güney'in sürgünü ile benzer bulmuş olmalı ki e, o dönemde tanıştığı Güney'in durumuna sempati ve paralellik ile yaklaşmış. E, ve gene Piazzolla'nın müziğini ve kendi temalarından bir başkası olan El yolculuk filminin gösterimi için İstanbul'a geldiğinde e, Fehmi Bey de kendisiyle bir söyleşi yapmış ve bu bilgileri bizzat tabii kendisinden de almış. E, bu jeneriğin sonunda Yılmaz Güney'e e, adandığını zaten görüyoruz. E, Yılmaz Güney ile hayatlarındaki müzikleri yapan Piyaz Olan'ın da öyledir. E, hem hayatlarındaki paralellik hem de e, sinemaya bakış açıları bu ortaklığı e, ve bu selamlaşmayı zaten sebeplerini bize göstermiş oluyor. Şimdi Tangedia dinliyoruz. Aynı filmimizin müziklerinden. <Gülüyor> Tangedia 2 adlı parçayı dinledik, adlı tangoyu dinledik. Astor Piazola'nın e, bu film için yaptığı müziklerden bir tanesiydi. Hangi film bu? Tangolar Gardel'in Sürgünü filmi. 24 Temmuz Çarşamba akşamı e, Kalamış Parkı'nda, Acık Hava Sineması'nda gösterilecek olan, ücretsiz olarak gösterilecek olan e, bu filmin müziklerinden bir tanesiydi. Tangedia. E, bu arada... Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz, Instagram'da l alt çizgi fueye ve Facebook'taki l fueye, l fueye hesaplarından bizi takip ederseniz, orada da e, bu gösterimle ilgili detayları paylaşıyoruz. E, ve aynı şekilde bugün. E, tango filmlerinden, içinden tango geçen filmlerden söz ediyoruz ve onların müziklerinden söz ediyoruz. Eğer siz de e, paylaşmak isterseniz tango filmi deyince aklınıza gelen, e, söylemek istediğiniz filmler varsa veya sahneler veya müzikler varsa yine resimlerin, fotoğrafların altına yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Tangedia 2 yani namı diğer Milonga loca'yı dinledik. E, Astor Piazzolla bu film için 3 tane bir üçleme besteliyor. Tangedia. Üç tane Tangedia adında müzik var. Bu dinlediğimiz ikincisiydi. Tangedia ne demek? Açıklamak için önce bahsettiğimiz filmden, Gardel'in sürgünü filminden de biraz bahsetmek gerekir. Tangolar Gardel'in sürgünü çoğunlukla Arjantinli ve Uruguaylı göçmenlerden oluşan ve Paris'te sürgün hayatı yaşayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. E, filmin ana karakteri Juan Dos, insanın sürgün olduktan önceki ve sonraki deneyimini ele alan ve tango, komedi ve trajedenin birleşiminden oluşan müzikal bir oyun sahneye koymak ister. E, filmde bize hikayeyi Maria anlatıyor. Sürgün bir kadının kızı olan Maria, Juan yazdığı bu oyunda başrolde. Arjantin'in tango yıldızı Carlos Gardel adına oyunu sahneye koymaya girişen gruptaki her karakter sürgün hayatının bir başka yüzünü temsil eder. Her biri sürgün deneyimiyle sarsılan benliğin farklı bir şekilde yeniden e, kurmaya çalışmaktadır. Geçmişleriyle bağ kurmalarını olanak sağlayan bu oyun hepsini bir noktada birleştirir. Kendisi de sürgün yaşamış olan yönetmenin otobiyo otobiyografik özellikler de taşıyan filmi yer yer hüzünlü yer yer komik. E, yer yerde e, politik tabii söylemler içeren bir film. Bazen nostalji, bazen acıyla şarkı söyleyip dans eden ve zaman zaman Arjantin tarihinden önemli kişilerin hayaletleriyle ilişki kuran karakterleriyle gerçeküstü bir e, yönü de vardır. Aynı zamanda bu filmin. Bu tarihi kişiler arasında 1800'lü yıllarda Arjantin'in e, bağımsızlığı için savaşan ve sonunda Fransa'da ölen San Martin e, ve e, ünlü tango yıldızı Carlos Gardel ile de karşılaşırız. Filme dair yorumlardan bir tanesi de Fransa ve Arjantin ortak yapımı olan bu film Paris'i e adeta bir sahneye çeviren Arjantinlilerin arayışlarını da dile getirir der. Tangolar sürgündeyken ülkelerine dair yanlarına kalan tek şey olan Tangoları ile bir Tangedia işte Tangedia Tango, trajedi ve komedinin birleşimi bir sahne oyunu olarak karşımıza çıkar. Az önce dinlediğimiz parçanın ismi de buradan geliyor. E, tangedia yani tango, trajedi ve komedinin birleşiminden türetilmiş bir kelime aslında. E, bir Tangedia sahneye koymaya çabalayan grubun öyküsünü izleriz bu filmde. E, Piazzolla bu film için e, ayrıca da müzikler yazmış. Bu ilk başta dinlediğimiz tango tango gibi. Ama bu Tangedia üçlemesi aynı zamanda Piazzolla'nın tangolar arasında, konserlerde de e, çaldığı, seslendirdiği ve farklı kayıtlarında da yaptığı e, müzikleri arasında. E, Tangedia'yı dinledik az önce. Şimdi ise Piazzolla'nın bu bahsettiğimiz tango, trajedi ve komedi e, üçlüsünü anlatan bu tiyatral gösteride kullanılmak üzere ve sadece bu film için yazdığı bir müzikle devam edeceğiz. Los tangos del exilio'yu dinliyoruz ve bu filme konu olan Kabere tiyatrosunun özetini bu parçada hissetmiş olacağız. afectan tu locura natural cans que se hacen en plural exilios que no encuentran su final Los Tangos del Exilio'yu dinledik. Astor Piazzolla bestesi, Sürgündeki Tangolar. E, bu parça e, Gardel'in Sürgünü Tangolar adlı film için, Solanas filmi için Astor Piazzolla'nın yaptığı müziklerden bir tanesiydi. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. El Fuege programındasınız. Tango'nun büyülü kutusunda bugün e, filmlerde geçen tangoları ya da filmlerin içinden geçmiş olan tango müziklerinin izlerini sürüyoruz. Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında 22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yıldızlar Altında Sinema Haftası'nda Kalamış Parkı'nda yazlık sinema keyfini Sinematek ve Sinema Evi ile İzleyeceğiz önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta Kalınmış Parkı'nda bir hafta boyunca 7 ülkeden 7 film gösterimi yapılacak. 24 Temmuz çarşamba akşamı ise Arjantin'den Solanas'ın Tangolar Gardel'in Sürgünü adlı filmin gösterimi olacak. Buradan da bunu tekrar duyurmuş olalım. Ayrıntılar için dediğimiz gibi Instagram hesabımızda e, da e, faydalanabilirsiniz. Elfoje hesabında detayları zaman zaman paylaşacağız. Biz de inşallah çarşamba akşamı orada olacağız ve tüm Tango severleri ve bu filmi görmek isteyenlerle orada umarım buluşmuş olacağız. Bu filmin müziklerinden bir tanesini dinledik. Los Tango Stel Exilio. Film e, Arjantinli sanatçıların sürgünde Paris'te e, tangoları içeren ve Gardel'e ve diğer Arjantinli e, eski e, Arjantinli ünlü karakterlerin hayaletleriyle onlara gönderme yapan bir e, oyun sahneye koymaları. Tango, trajedi ve komedi karışımı bir oyun sahneye koymalarının hikayesini anlatıyordu. Dolayısıyla bir kabere esasında bir oyun hikayesiydi bu. Bunların içinden de sözlerini yine Solanas'ın yazdığı Los D'Angos del Exilio parçasını dindik Astor Piazzolla'dan Astor Piazzolla bu film için Solanas'ın sözlerini yazdığı bazı özel müziklerde bestelilmiş ve burada bestelediği Tangedia üçlemesi gibi bazı müzikleri Tüm konser programlarına da zaman zaman dahil etmiştir. Efsanevi tango şarkıcısı ve bestecisi tabi Carlos Gardel'i merkeze aldığı için bu film. Carlos Gardel'in de birçok şarkısını bu film içerisinde duyuyoruz. Lakin tüm bunların ötesinde tango filmi deyince veya bir filmdeki tango sahnesi deyince ilk başta aklımıza acaba hangi film Hangi tango sahnesi veya hangi tango parçası geliyor? Şöyle bir düşünelim. E, tango ile ilgili bir film veya tango filmi deyince aklımıza neler geliyor acaba? Şu an daha önceki tabi tecrübelerimizden de bildiğimiz üzere e, sanki Al Pacino ve Kadın Kokusu e, isimlerini bu sesleri koro halinde duyar gibi oluyor. Çünkü birçok kimsenin ilk başta aklına e, Kadın Kokusu filminde Al Pacino'nun tango yaptığı sahne gelir. Açık konuşmak gerekirse tango okulları da e, bu filme ve bu sahneye çok şey borçludur. Çünkü biliyoruz ki birçok insanı e, tangoyu heveslendiren, tango yapmaya teşvik eden bu sahne e, ve buradaki danstır. E, yalnız tabi burada e, kullanılan Müzik Por Una Cabeza bir Gardel tangosu aslında. E, bu e, buradaki düzenleme biraz daha oda müziği tadında bir düzenleme. Gardel'in kendi e, sesinden kendi yorumdan olan bir e, düzenleme değil e, ama Por Una Cabeza tangosu da özellikle bu filmden sonra oldukça e, meşhur oldu. Poruna Cabeza tangosunun e, bu ismin arkasındaki hikayeyi anlatıp e, büyüsünü bozmadan önce biraz orada kullanılan bu müziğin başka da nerelerde kullanıldığını şöyle bir e, hatırlatalım. Öncelikle Martin Brest'in yönettiği 1992 yapımı olan bu Kadın Kokusu filminde Al Pacino'nun dans ettiği sahnede kullanılmıştı bu e, müzik. Buradaki müzikleri Thomas Newman yapmış. E, dediğimiz gibi biraz daha oda müziği klasik müzik havasında bir düzenleme ile karşımıza çıkıyordu. Hemen bir sene sonra aslında hatırlarsanız eğer Steven Spielberg'ün 1993 yılında çektiği Schindler'in listesi filminin başında da balo sahnesi esnasında bu müzik çalmakta. Buradaki müzikleri ise John Williams yapıyor tabii. Fakat daha sonra Isaac Perman'ın solist olarak yer aldığı Senfonik Orkestra eşliğinde bir düzenlemesi ve ...kaydı da yapılıyor ki... ...bu da gerçekten... ...porna capezza tangosunu... E, ...bütün dünyaya duyuran... ...kayıtlardan bir tanesi... ...olmuştur. Buradan... Isaac Perlman sevenlere de... ...selam olsun. Aynı tangonun kullanıldığı bir başka filmse... ...yine bir sene sonra... ...1994 yapımı... ...bir e, James Cameron... ...filmi. True Lies. Gerçek yalanlar. Yani... E, Arnold Schwarzenegger ve Cemili Curtis'in başrolünün oynadığı bu filmde de e, aksiyon komedi filminde bir dans sahnesi var. Ve burada da yine aslında poruna Kaveza tangosu e, kullanılıyor. Ama oradaki de e, ilk yani 3 sene evvelki e, Kadın Kokusu filminin düzenlemesine benzer bir düzenleme. Şimdi size Gardel'in sesinden bu tangoyu dinletmek istiyoruz. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano a no sabes no hay que jugar. por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está mintiendo quema en un hoguera mi por una cabeza, una cabeza, por una cabeza, por una cabeza, por una una cabeza, por una cabeza, por una cabeza, por mil veces la vida para que vivir cuánto se por una cabeza juro mil veces no vuelvo a decir pero si un mirar me yerre al pasar Tu boca de fuego será vestido de rara basta de carreras se acabó la timba. un final reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algo me endolor la zarpiza el domingo, yo me juego entero, le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza Por una cabeza tangosunu dinledik. Carlos Gardel'in bestesi Alfredo La sözleriydi. Ve Carlos Gardel'in kendi sesinden 1935 tarihinde yaptığı bu tangoyu kendi sesinden dinlemiş olduk. Bu tango kadın kokusu. Filminde Al Pacino'nun dans ettiği sahneyle ün kazanmaya başlamış ve arkasından da birçok filminde tango sahnelerinde kullanılmıştı. Az önce buna değinmiştik. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar ediyoruz. Bugün içinden tango geçen filmlerden ve filmlerin içinden geçen tango müziklerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla... Tango filmi dediğimiz zaman birçok insanın ilk aklına gelen bu kadın kokusu filmi ve Al Pacino'nun dans ettiği bu e, sahneydi. E, hata yapmaktan, takılmaktan korkan bir kadına tango da hata olmaz. E, hata yaparsan toparlarız sen tangonun içine kendini bırak diye cevap vermişti Al Pacino. Ve birçok insanı da tango yapmaya, dans etmeye teşvik eden, e, ona özendiren sahnelerden, filmlerin, filmlerden bir tanesiydi. Porno'nun. Kabeza. Por Beza aslında bir baş için demek. Az önce bahsettiğim üzere e, bu parçanın aslında birçok tangonun böyle isimlerini ve arkalığındaki hikayeleri dinlediğiniz zaman e, hayalinizde kurduğunuz büyü bozulabiliyor. Şimdi Elfo Eje'de tangonun büyülü kutusunda e, benim daha önce hissettiğim üzere e, bir bunun hikayesiyle hayal kırıklığına uğramıştım açıkçası birazcık. Lakin bunu da paylaşmak istiyorum tabii. Poruna cabeza bir baş için demek. Çok güzel, çok duygulu bir e, müzik. Çok etkili bir müzik ve insanı çok başka dünyalara, başka hayallere sokabiliyor. Ama asıl hikayesi rivayet odur ki e, bir baş içinden kasıt burada bir at başıdır aslında. Arjantinler'de spor dediğiniz zaman akla ya at yarışı ya da futbol gelir diyebiliriz. At yarışına çok meraklı olan tangocular da esasında, e, kimi zaman direkt, kimi zaman dolaylı olarak at yarışına gönderme e, yaparlar. Racing kulüp diye bir e, tango vardır ki bu esasında e, bu da bunu işaret eder. Poruna cabeza ise e, altılı ganya'nı bir at başı ile kaybetmesinin e, üzerine veya buna ithafen yazıldığı söylenir. Yani bir atbaşı dediğimiz bizim burun farkıyla kaybetmek tabirine denk geliyor aslında. Şimdi çok tutkulu, çok duygulu, çok güzel ve insanı bambaşka hayallere sürükleyen bu müziğin arkasında böyle bir at yarışı hikayesinin ve bir burun farkıyla altılı Ganyan'ı kaybetmesinin hüznünün yattığını duyduğum zaman açıkçası benim hayallerim birazcık yıkılmadı değil ama e, neticede esasında duyduğumuz, dinlediğimiz veya okuduğumuz şeyleri anlamlandıran bizim kendi anlam dünyamız ve esasında marifet kendi anlam dünyamızı zenginleştirmekte. O zaman zaten hiçbir şey onların anlamını eksiltmekte e, yeterli olamıyor. Poruna Kabeza hala dünyanın en çok bilinen, en çok sevilen e, tangolarından bir tanesidir. Ki e, buradaki ününü de Tekrar edelim kadın kokusu filmindeki sahneye borçlu olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Bir başka tango filmi değil aslında ama bir başka tango sahnesinden şimdi bahsedeceğiz. Bence en az onun kadar ve hatta belki de koreografi olarak çok daha başarılı ve unutulmazlar arasına girmiş bir tango sahnesinden ve burada kullanılan müzikten bahsetmek istiyorum şimdi. Moulin Rouge. Kırmızı Değirmen, e, baz Lurman tarafından yönetilen e, yönetilen ve e, onunla birlikte yazılan 2001 yapımı e, bir romantik, müzikal filmi aslında. Filmde e, ölümcü, ölümcül hastalığa yakalanan Moulin Rouge'un yıldızı, kabere oyuncusu ve fahişe satine aşık olan Christian adındaki şair, yazar bir İngiliz gencin hikayesi anlatılır. Moulin Rouge, güzelliğin, özgürlüğün ve aşkın Kutlamasının yapıldığı 1900'lü yılların göz alıcı, parlak fakat kötü şöhretli gece kulübüdür aslında. Satin, rolünü oynayan yani Nicole Kidman, bu gece kulübünün parlayan, parıldayan elması en güzel yıldızı ve şehrin en tanınmış ayşesidir. Satin'in amacı aslında bir kankan dansçısı olmak değil, içinde bir yıldız olmak isteyle yanıp tutuşmakta, e, karanlık bir geçmişten gelmekte ve hamisi olan ziller ne dersi onu yapmaktadır. Bu hikaye aslında e, başka tangolarda da geçen Milongita diye gelen olarak adlandıran bir e, karaktere de çok benzemekte. O yüzden bu filmin bu filmde böylesi bir tango sahnesin yer almasının altında çok e, daha derin anlamlar da var aslında. Milongita dendiği zaman da e, Portekizlilerin aklına yine Satin gibi karakterler geliyor aslında. E, amacı sadece ve sadece bir yıldız olmaktı Satin'in. Ama e, gece kulübünü, gece kulübünü finanse edecek zengin bir adamın takıntısı olmak ile gerçekten aşık olduğu beş parasız bir şair arasında seçim yapmak zorunda kalıyor filmde. Oradaki tango sahnesinde ise e, daha önce Polis'in seslendirdiği yani Sting'in eski grubu Polis'in seslendirdiği Roxanne şarkısı bir tango ...halini bürünüyor ve aslında e, El Foyece'nin yani bizim programımızın jenilik müziğini de oluşturan Tangera Mariano Mores'in tangera tangosuyla birleştiriliyor. Ve bence inanılmaz başarılı bir sentez olmuş, harika bir düzenleme ve üzerine de harika bir e, koreografi ve bunun üzerine de e, canlandırılan harika bir sahne gerçekleşmiş. Gerçekten unutulmaz tango sahnelerinin arasına girmiş bulunuyor. Rock seni dinliyoruz şimdi. Moulin Rouge filminde kullanılan Roxen Tangosunu dinledik. Eee Roxen ve e, Tangera'yı birleştirmişler. Muazzam bir sentez yapmışlar ve inanılmaz da bir sahne çekmişlerdi Moulin Rouge film içerisinde. E, bu parça ile bu müzik ile. Programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik sevgili dinleyenler. Bugün e, filmlerin içinden geçen tango müziklerine yer vermeye çalıştık. Bunların başında özellikle yine tangoyu temel alan bir film olan e, Gardel'in Sürgünü tango'lar filminden bahsettik ve on, o film içerisinde geçen müzikleri dinlettik. Çünkü önümüzdeki hafta çarşamba günü 24 Temmuz akşamı Kalamış Parkı'nda El Exilio de Gardel Tangos filmi, filmi açık hava sinemasında e, bizlerle buluşacak. Umarım biz de sizlerle orada e, buluşuruz. Bu vesile ile tango temelli bu film gibi... Belki Sur gibi veya unutulmaz e, tabii Tango Lesson, Seliporter'ın Tango Lesson filmi gibi, Carlos Saura'nın Tango filmi gibi. Tango'yu temel alan filmlerin yanı sıra içinde Tango geçen filmler de vardı. E, Kadın Kokusu filminin unutulmaz sahnesi de Poruna dinlemiştik. E, Mulan Rouge'da az önce e, Roxanne'i ve Tangera'nın birleşiminden oluşulan bu Tango'yu dinledik ee, ve bunun gibi tabii içinde tango geçen filmler saymakla bitmez. Take the Lead, um, Shelby Dance benim ilk başta aklıma gelen e, ya da işte bir zamanlar Last Tango in Paris vardı. E, tabii bir dönemin sadece tango filmleri apayrı ve içinde tango müzikleri kullanılan e, filmlerde ayrı. Şimdi yine e, son dönemlerde, son dönem dediğimiz yani 2000 sonrasında çekilmiş olan e, ve 2000 sonrası müzik anlayışının yani elektronik ve popüler müzik anlayışının da sentezlendiği ama yine tango severleri e, tango ya yönelten etkileyen sahnelerden birinin çekildiği Richard Gere ve e, Jennifer Lopez'in başrollerinde oynadığı ve e, bu esnada dans ettikleri e, Shelby Densin yani Aşka Davet filminin tango sahnesinde kullanılan müzikle sizlere veda ediyoruz e, Gotham Project'in Santa Maria adlı parçasıydı bu. Bununla birlikte size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta El Foyeje'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. ahí.